Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi KUTBUL ı Arif'in Eşrefoğlu Rumi Hazretleri Zikrullah'ın Faziletleri Zikir gönül alemindeki karanlığı giderir basiret gözünü açar evet zikrullahın faydası çoktur Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Allah'ı zikretmek, sadaka vermekten üstündür. Zikrullah, oruç tutmaktan da faziletlidir. Allah ondan razı olsun. Muaz bin Cebel'in rivayeti de şu şekildedir. Allah'ın Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, Size hayırlı amellerden birini haber vereyim mi? Bu amel, sizi bütün günahlarınızdan arındırır, derecelerinizi yüceltir. Bu amel, sizin için altın ve gümüş bağışlamaktan daha hayırlıdır. Hatta, kafirlerle vuruşup onlardan birinin öldürülmesi veya sizin öldürülüp şehit düşmenizden hayırlıdır buyurdu. Buyur ya Resulallah, nedir o amel dendi? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu amel Allah'ı zikretmektir buyurdu. Bir başka hadis-i şerifte ise şöyle buyurulmuştur. Zikrullah'tan başka insanoğlunu ateşten kurtaracak bir amel yoktur. Başka bir rivayette de Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Miraç gecesi, Gökte nurdan bir şehir gördüm. Dünyadan bin kat daha büyük bu şehir, nurdan zincirlerle asılı duruyordu. Şehrin yüz bin kapısı vardı. Her kapının önünde bağ ve bahçeler uzanıyordu. Her bahçede nurdan köşkler, köşklerde de nurdan yetmiş oda. Her odanın yüz bin kapısı vardı. Kapıların bir kanadı altından diğeri gümüştendi. Her odanın önünde bir de nurdan taht bulunuyordu. Her tahtın üzerinde ipekten yetmiş döşek, her döşeğin üzerinde de huri kızlarından biri. Bu kızların bütün uzuvları nurdandı. Bu kızlardan biri serçe parmağını dünyaya gösterse, ayın ve güneşin ışığı kaybolurdu. ''Ya Rabbi dedim, bu azametli makam acaba hangi peygamberindir?'' Hak Teala, Ey Habibim! Bu makam, bir kez olsun, sıdk ve ihlasla, La ilahe illallah diyen kulumundur buyurdu. Bu sebeple, her kim ihlasla, La ilahe illallah derse, cennete girer. Ey kardeş! Allah'ı zikretmenin, fazilet, fayda ve sevabı çoktur. Hepsini yazmaya kalksam, ne mürekkep, ne de kağıt yeter. İnsanlar ve cinler katip olsa bunları yazmaya güçleri yetmez. Yeri geldikçe fazilet ve sevaplarından bahsedecek dilimin döndüğü kadarıyla bu hususun altını çizeceğim. Talip, okuyucu ve dinleyici inşallah kitabın faydalarından mahrum kalmaz. Tevhidin, La ilahe illallah zikrinin nuru vardır. Bu zikrin nuru, talibin kalbine yerleşti mi, bir daha oradan çıkmaz. Talibi, kabirde bile yalnız bırakmaz. Onu kabir azabından korur. Her biri, korkunç canavara dönüşmüş, nefsin çirkin sıfatları hücuma geçtiğinde, bu nur ortaya çıkar, kabirde azap verecek bu canavarlar kaçar. Hak Teâlâ, Ümmeti Muhammed'den isyan edip günahkar olanların cehenneme sürülmesini emir buyurduğunda zikir ehlinin yüzleri kararmaz ve boyunlarına zincir vurulmaz. La ilahe illallah zikri orada da imdatlarına yetişir. Zevaniler tarafından feryat ve figan arasında cehenneme götürüldüklerinde cehennem malikleri Bunların yüzlerinin kararmadığını ve boyunlarına zincir vurulmadığını görür. Cehennem hiç böylelerini görmemiştir derler. Zebaniler bilmeyiz bunu. Bize böyle emredildi deyince böyle götürülenlere sizler kimsiniz? Kimin ümmetindensiniz diye sorulur. Şöyle cevap verirler. Bizler La ilahe illallah diyenlerdeniz. Peygamberimize Kur'an inmiş, biz de bunu okurduk. Günde beş vakit namazı, haftada bir cuma namazını kılardık. Yılda bir oruç tutar, iki kez de bayram namazını eda ederdik. Kabe'yi ziyaret edip, mallarımızın zekatını verirdik. Lakin, cehennemin heybeti, kıyametin korkusu ve amellerimizin batıl olmasıyla mahcup ve perişan kalıp, Peygamberimizin adını unuttuk. Cehennem malikleri sorar. Kur'an, Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve selleme indi. Söylediğiniz amellerde, Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatının gereği, ümmetinin de fiilleriydi. Buna rağmen, onun ismini nasıl bilmezsiniz? Yer gök, cennet cehennem, insan cin, Buralara dahil olan herkes ve her şey, onun adını bilmez olur mu? Böyle cehenneme sürüklenen insanlar, cehennem maliklerinden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ismini duyunca feryat ederler. Evet, biz Muhammed Mustafa'nın ümmetiyiz. Böyle der, ve cehennemin heybetinden, sıcaklığının hararetinden etkilenip, ağlaşmaya başlarlar. Cehennem malikleri tekrar sorar, ''Ey ümmeti Muhammed! Tuttuğunuz oruç, kıldığınız namaz, yaptığınız haç, verdiğiniz zekat, zikir ve tesbihiniz, amellerinizin hepsi nereye gitti? Bunlar, sizi cennete kavuşturmaya yetmedi mi?'' Buraya neden geldiniz? Şöyle cevap verirler. Biz, saydığınız bu amelleri yaptık. Fakat Müslümanları da incitir, haram yer, gıybet eder, yalan söyler, elimizin altındakilere zulüm yapardık. Mahşer yerine geldiğimizde, üzerimizde hakkı olanlar çağrıldı ve bunlar bizden davacı oldular. Bunun üzerine, Yaptığımız amelleri bizden alıp, Onlara verdiler. Onlar, Bizim amellerle cennete giderken, Bizde, Aldanmış ve mahrum şekilde, Cehenneme getirildik. Üzerinde, Kul hakkı bulunanın, Bütün amelleri kendisinden alınır. Sadece, La ilahe illallah zikrinin nuru kalır. Bunu kimse ondan alamaz. Zira hiçbir şey, La ilahe illallah zikrine karşılık gelmez. Bunları söyledikten sonra, cehennem maliklerine, müsaade edin de, biraz alışalım derler. Cehennem malikleri, bunlara müsaade eder. Hepsi birden ağlamaya başlarlar. O kadar ağlarlar ki, gözlerindeki yaş tükenir, kan akmaya başlar. Bunun üzerine, cehennem malikleri, siz dünyada böyle ağlayacaktınız. Orada kimseyi incitmeseydiniz, kimsenin hakkı üzerinize geçmez ve bu azaba uğramazdınız. Doğrusu, şimdi bu ağlamanın size faydası yoktur. Zira, her şeyi yerinde yapmak gerekir der ve zebanilere, gelin, bunları hemen ateşe atın derler. Zebaniler gelir, Bunları tutup cehenneme atar. Hepsi bir ağızdan, ''La ilahe illallah'' diye çığırmaya başlarlar. Ateş bu nidayı duyar duymaz, bunlardan kaçıp kendilerini yakmaz. Cehennem malikleri ateşe, ''Bu isyankarların için yakmıyorsun? Neden öyle kaçıyorsun?'' diye sorar. Ateş şöyle cevap verir, ''Bunların üzerine varınca, La ilahe illallah diye bağırışıyorlar. Bundan çıkan nur, kaçmasak, bizi de yakıp sıcaklığımızı söndürecek. Hem Hak Teala, La ilahe illallah diyenleri, yakmamıza izin vermedi. Cehennem malikleri, bu cevapla aciz kalır, kendi kendilerine, biz bunların feryatlarına kulak vermeyip, kendilerini ateşte bırakırsak cehennemi söndürecekler deyip hak teala'ya şöyle niyaz ederler. Ya ilahi burada bir bölük insan var. Ateş kendilerine hücum ettikçe la ilahe illallah derler. Ateş ateşten kaçar gibi kendilerinden uzaklaşıp onları yakmıyor. La ilahe illallah demekte ısrar ederlerse nurları Cehennemin ateşini söndürecektir. Hak Teâlâ şöyle buyurur. İhlasla, La ilahe illallah diyeni, Ateşte yakmayacağıma söz verdim. Onlar benim, Hakiki zâkirlerimdir. Onları ateşten çıkarın. Cennete kavuşturun. Hak Teâlâ'nın böyle buyurmasından sonra, Cehenneme getirilen bu insanlar, Nurdan buraklara bindirilip cennete götürülürler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, La ilahe illallah diye şehadet edenlerin cesedine, Allah ateşi haram eder. Cenneti ise vacip kılar buyurur. Bir başka hadisi şerifte ise şöyle denir, Kıyamet gününde Hak teala, La ilahe illallah diyenleri, Arşımın gölgeliğine yaklaştırın. Zira ben onları seviyorum buyurur. Bu hadis-i şerife göre La ilahe illallah demeye devam edenler Evliyaullah'tan olur. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Evliyaullah kimdir diye sorduklarında Allah'ın zikrine devam edenlerdir şeklinde bir cevap alırlar. Bil ki bütün ameller, La ilahe illallah zikrine bağlıdır. Bunu demeyenlerin amelleri batıldır. İman, Bu ifadeden başka bir şeyle gerçekleşmez. Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İnsanlarla, La ilahe illallah deyinceye kadar, Savaşmakla emrolundum. Zira bu ifade, kelime Tevhid'dir. Şirkten ayrılmak. Bu, küfürle imanın arasını ayırır. Diğer bir hadisi şerifte ise şöyle buyrulur. La ilahe illallah, Cennetin anahtarıdır. Ve şu hadisi şerif, Zikrin efdali, La ilahe illallah demektir. Doğrusu, La ilahe illallah zikri, Kimde sabitse hiçbir zaman kendisinde zeval olmaz. Biri ihlasla la ilahe illallah derse Hak Teala azametiyle ya kulum diye cevap verir. Allah Celle Celaluhu dünyayı evtad denen zatlarla korur. Bunların zikri hep Allah, Allah demektir. Bu zikirleri biterse kıyamet kopar. Nitekim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yeryüzünde, Allah dendiği sürece, kıyamet kopmaz buyurur. Evet, La ilahe illallah demek, büyük bir ibadet olduğundan, Allah celle celaluhu, kullarından, bu zikri çokça yapmalarını istemiştir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Kelime-i Tevhid'e devam etmekle, gönül dünyadan uzaklaşır. İlahi nura kabiliyetli hale gelerek, bu nur kendisinde köklenip yeşerir. Sonunda da nefsin kökünü kurutur. Hak Teala, Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Suresi, 24. ayeti Kerime'de şöyle buyurur. Görmedin mi Allah? nasıl bir misal getirdi? Güzel bir sözü, kökü sabit, dalları gökte olan, güzel bir ağaca benzetti. Bu ayet-i kerime, buna işaret eder. Ancak sikir Allah ve Resulünün buyurduğu, kaide ve şartlara uygun yapılırsa, faziletleri elde edilir. Gerçi kişi, La ilahe illallah demekle mümin olur ama gönlündeki perdeler kalkmaz. Madem ki zikirden faydalanmak, zikrin şartlarını yerine getirmeye bağlı, o halde sana bu kaideleri bir bir açıklayayım. Allah ve Resulünün buyurduğu zikir nasıl oluyormuş, bunu öğren. İnşallah sen de, zikrullahın sevap ve faziletinden mahrum kalmazsın. Ey aziz kardeş! Hak yolunda, bizimle beraber olmak isteyen yoldaş. Yukarıda söylendiği gibi, hakiki zikir, ikinci mertebedeki zikirdir. Gaflet içinde olunmadan, kalp huzuruyla yapılan zikir. Hak Teâlâ, böyle zikredene cennetler verir. Cennette huri, gılman, köşkler, çeşit çeşit sevap, yine yukarıda anlatıldığı gibi ihsan eder. Bütün kaide ve şartlarıyla yerine getirilen Allah'ın emredip istediği zikrullah şudur. Talip zikrede zikrede zikrini dilden kalbine kalbinden ruhuna vardırır. Zikir ruha vardığında ilahi muhabbet talibin üzerinde hakimiyet kurar. Nefsi sıfatlarının hepsi yok olur. Gönlü dedikodudan boşalır. Talibin gönlü marifetle dolar. Kalbindeki perdeler kalkar. Basiret gözü açılır. Mutlak mabut olan maşukun cemali müşahede olunur. Hakiki anlamda kastedilen zikrin bu üçüncü kısmıdır. Havassa mahsus olan ikinci mertebedeki zikir de makbuldür. Fakat asıl zikir bu üçüncüsüdür. Bu zikir sayesinde daha dünyadayken gönüldeki perdeler kalkar. Kul Mevlasıyla baş başa kalır. Bu ne zaman yaşanır? Kul, La ilahe illallah dediğinde, Allah'tan başkasını unutmuşsa, bu hal yaşanır. Hak Teala, Kehf Suresi 24. ayeti i Kerime'de şöyle buyurur. Unuttuğun zaman Rabbini an. Bu Ayet-i Kerime, Rabbini zikrettiğinde, ondan başka her şeyi unut demek istiyor. Bu, öldüğün sırada olduğu gibi, sadece Allah'ı aklına getir, gerisini unut demektir. Zikrin, ortak koşmadan, şirke girmeden yapılması, La ilahe illallah dendiğinde, Allah'tan başka her şeyi unutmakla mümkündür. Bunun olabilmesi şuna bağlı, Zikre o kadar devam edilmeli ki zikir kalbe yerleşsin. Kalpten ruha varabilsin. Bu gerçekleştiğinde talipte Allah'a yakınlığın eserleri ve ilahi muhabbet görünür. Yukarıda anlatıldığı üzere talipteki beşeri sıfatlar kaybolur. Öyle olur ki kendi ismini bile unutur. Dünyayı ve dünyanın içindekileri de talibe, Adın nedir diye sorulsa, zikrettiği sevgilinin ismini verir.